Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed Selamünaleyküm, Aleykum ve Rahmatullahi ve Berekatuhu Dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah Az önce Rumlarla savaş Şam bölgesinde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 Onunla ilgili haberi zamanın değişmesi bölümünde vermiştir. Yani onda bir bab var İmam Buhari'de zamanın değişmesi diye bir bab. O bapta e, bu konuyu işlemiştir. İmam Ahmet Buhari ve Müslim Rahimahullah Ebu Hureyre radıyallahu ten gelen bir hadiste Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. La takumu's-saatu hatta yakhruca rajulun min Qahtana yasuku'n-nase bi'asani. Qahtan kabilesinden bir adam çıkıp da insanları asası ile sevkü ve idare etmedikçe kıyamet kopmaz.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 99395 nolu hadis yine Buhari'nin Fiten Babu Tagyiruz Zaman hatta e, Tu'bedel Awsan babında geçmektedir. Yine Müslimin Fiten veletus Saa babında geçmektedir. Kurtubi rahimehullah diyor ki insanları asası ile sevk ve idare etmesi sözünün manası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 i̇bn Hacer Nuaym bin Hammad'dan naklettiğine göre o Abdullah bin Hamr e, radıyallahu anh'ın halifeleri saydığında varaculun min kahtan bir de kahtandan bir adam dediğini kuvvetli bir senetle rivayet etmiştir. Yine ceyyid bir senetle i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın varaculun min kahtan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 Söyleyince amr bin asın oğlu Abdullah Mavi radıyallahu Allah ona kızıyor ve devamında diyor ki ne Hayır bu böyle değildir bu Allah Resulüset şöyle söylemedi mi halifelik kişi Kureyştedir onlar dini emirleri yerine getirdiği sürece hiç kimse onlara düşmanlık edemez aksi halde Allah onları yüzüstü süründürür dedi Resulüset Vassallem'in bu sözünü hatırlattı.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 La yezhabu'l leylu ve'n neharu hatta yemlika raculun min'l mawali yuqalu lehu Cahjah. Aissetu buyuruyor, azad edilmişlerden Cahjah isminde bir adam emir olmadıkça günler ve geceler geçmez. Ey kıyamet kopmaz. Hadis İmam Muhammed'in Müsned'inde geçiyor Ahmet Şakir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 Uchrjenl Yehud ve Nusara min Jaziret el Arab, hatta hatta lada ila Muslima. Elbette Yahudi ve Hristiyanları Arap Yarımadasından çıkaracağım, ta ki Müslümanlardan başkasını bırakmayacağım. Sözüne uyarak, Rasulullah Aleyhisselat Vesselam'ın zamanından beri onlarla savaşmış, galip gelmişler ve onları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 يحسر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا ثم يهلكه الله تبارك وتعالى وجنوده حتى إن جذم الحائط، أو قال أس الحائت وقال حسن الأشاب ve aсл لينادي أو قاله يقول يا مؤمن أو قاله يا مسلم هذا يهودي أو قاله هذا كافر تعال o, Müslümanları kuşatma altına alır yani Deccal Kudüs'te Müslümanları kuşatma altına alır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 onu öldür der. Az önce bahsi geçen Hasan el Eşeb, e, Ebu Ali Hasan bin Musa el Eşeb el Bağdadi, kendisi Sika'dır. Taberistan, Musul ve Humus kadınlıkları görevinde bulunmuştur. İmam Ahmet ondan hadis rivayet etmiştir. Hicri 208-209 veya 210 yılında vefat etmiştir. Tehzibül tehzibde böylece geçmektedir.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 bunun gerçek manada bir konuşma olduğunu söylemeler söylemişlerdir. Oysa cansız varlıkların konuşması Kur'an'daki ayetlerde geçmiştir. Mesela Fussilet suresi 21. ayette Entaka'nallahu'llezî entaka kullu şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu buyurulmakta.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 Allah Sübhanehu ve Teala bilir. Kıyamet alametlerinden bir diğeri de zamanın sonunda Medine'nin kötüleri içinden çıkarttıktan sonra harap olmasıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'de yaşamaya teşvik etmiştir. Onun haber verdiğine göre bir kimse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 İmanı sağlam olandan başka kimse sabretmiyordu. Dolayısıyla Kadı İyad e, rahimahullah e, bunu sadece ve vesselam'ın zamanıyla sınırlandırıyor. Münafıklar ve cahil bedeviler Medine'nin ne yaşantısına ne zorluğuna dayanırlar ne de oradaki sevabı hesap ederlerdi. Nevevi rahimahullahı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 Bu hadisler Buhari'de geçmekte. Fedailul Medine, Babul Medine fi'l Habse babında geçmekte. Bu iki zaman arasındaki süreye gelince böyle bir şey olmamıştır. Gerçi Muaz İbn Cebel, Ebu Ubeyde, İbn Mes'ud ve bir grup sonra Ali, Talha, Zübeyr ve Ammar radıyallahu anhum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 en son haşredilen iki kişidir. Bunlar da Medine'yi bomboş, ıssız bir şekilde bulacaklar. Ve seniyetul vada'ya vardıklarında yüzleri üstüne düşeceklerdir. Allahu Ekber. Yine az önce söylediğimiz Buhari'nin Fedaulul Medine Babu men râhübe hanil medine Babında geçmektedir. İmam Malik,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 kimin olur Resul Aleyhisselatü Vesselam yırtıcı hayvan ve kuşların olur dedi yırtıcı hayvan ve kurtların kuşların olur dedi At-Tayri ve Sibah Aleyhisselatü Vesselam kuşların ve yırtıcı hayvanların olur dedi İbn Kesir Rahimehullah diyor ki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 radiyallahu şöyle dediğini söylüyor. Ömer bin Hattab radiyallahu bana Resulullah Aleyhisselat ve Selem'in şöyle Aleyhisselat ve Selem'den şöyle işittiğini haber verdi. Muhakkak bir binekli Medine'nin kenarlarından geçecek. Sonra da şöyle diyecektir. Zamanında burada Müslümanlardan birçok insan vardı. Evet Ahmet, İmam Ahmet Erişim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 Hayvanlar için bırakacaktır. Hani az önce sordular ey Allah nasözset ve ilem O zaman bu şehrin meyvelerini kimler yer? Yani kim istifade eder bu şehirden dendiğinde, ayet vas onların atayru ve sibâd demesi, onlar hayvan yırtıcı hayvanlar ve kuşlar demesi ayet ve Selam Bu hadis de onu destekliyor. Hayvanların ne olduğunu bilir misiniz? Vahşi hayvanlar ve kuşlar.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 Dahil hiç kimse kalmaksızın yeryüzünün hayırlıları Allah azze ve celle onların ruhlarını kabzeder yani onları öldürür. Dolayısıyla Medine'de e, demirci körüğünün cürufunu dışarıya attığı gibi e, aynı insanların kötüsünü şerillerini atacağından Allahu Alem yani hadislerden anlaşılan bunun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 Allah Subhanahu ve teala eğer dilerse biz haftaya kaldığımız e, konulara buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, Allah azze ve celle e, salih ve hayırlı kimselerin sayısını arttırsın. Allah azze ve celle Müslümanlara birlik ve dirlik versin. Allah Subhanahu ve teala insanları,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 Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü an la ilahe illa ant. Astağfiruka ve atubu ilayk. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi Muhammed. Esselamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh.